Oyun kemiği yakalıyor kafasını, küt yapıyor küyüyle, sonra boyun kemiği yıkıyor, yani göre yani, başını düşüyoruz, küt yaptığımı adam küt gidiyor. Boyun kemiği kırıldı gitti, demek ki onu küt bir Öğretmiyoruz ama, son zamandaki sporlarda öğretmiyoruz ama, böyle askeri hareket olduğu zaman, bir yere hosur olduğu zaman, adamın onunla yumruklaşacak kişi karşıma gardını albilen diyecek durmuyor. Ama işte yapacağız, kafası şuradan çat diye doğurmasını kırdığına adam gidiyor. Kafasını yakaladılar, hızlıca bir çevirdim, 1 2 Bunu öyle, doğru mu yanlış, doğru mu Bedeler maddi insanlar, maddeler anlayan insanlar Şeyi bulur. nus ile etmeli tekniğe, tekniğe bile nuslanmayan akıllı köşe Güzel güzel sönersin Kutlanırsa uslanır. Kutlanmaksa ne yapacakmışsın diğer bir şey göre? Ülecekmişsin. Ülecekmişsin. Ülecekmişsin. Ben seni asarım keserim bir zaman, birisi birisi Ben bir yüperden aşağıya bakarsanız, bakarsanız. Ben de ters oyuyla bakarsanız. Ateş olsaydı bize ne kadar yer yakarsanız. Asla Ama Sesle görebilirim. Ama kıvete ondan anlamadım. Yani. Özür dilerim. Hata ettim. Maddi kıvvet bilir. İman imanının kuvvetli olması. Bu çok önemli. İman kuvvetli oldu mu? İman kuvvetiyle bir insan dağları devirir. Yukarı. Her şeyi yapar. İmanın kuvveti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 oraya bırakıyorlar, bakıyor bakılıyor, para alıyor orada. Bazıları da o kadar para veremiyorlarmış, köpeği bağlayıp gidiyorlarmış. Köpek 15 gün aç kalıyormuş, kimi söylüyormuş, kimisi kalıyormuş. Ne cinayet ne efendim vahşet filan diyorlarmış o zaman da. Yani bahçeye bırakıyor, gidiyormuş bazıları da. Aziz ve muhterem kardeşlerim, demek ki para olsa çok hayırlar yapılabilecek ama yapılmıyor.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 Piyasa imkanlarıyla oradan buradan alet, cihaz elevat sağlayarak çatarak bunları birbirine katarak efendim nükleer bomba atom bombası yaptıklı yaptığını mecmuadan okumuştum alüminyumun çok kolay bir usul ile efendim şeyden madeninden ayrılıp safileştirmesi yani fen fitne.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 Dedelerimizin bir atasözü var. Ne demişler? Gavurdan dost, domuzdan post olmaz demişler. Dönü veriyor, değişi veriyor. Ahdini bozu veriyor. Sözünden cayı veriyor. Bizim muhavene sırlısının komuta kademesini kim vurdu? Kim vurduya gitti. Amerika'nın Saratoga savaş gemisinden bir füze geldi, vuruldu.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 Adam bana baktı, imtihandaki şeye, cevaplara baktı, füzeyi kullanışıma baktı elektronik cihazda, sustu, yüz verdi bana. Kaldı ki o ilericiydi, ben gericiydim. O benimle alay ediyordu, bizimle. İlahiyatçılarla falan alay ediyordu, sarhoş geziyordu. Şaribü leyli ve nehar. Ne demek? Gece değişen, içen, gündüz değişen, ayık dolaşmayan.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 Herkesi hor görüyor, Müslümanları ayrıca hor görüyor. Füzeyi anlattı, sınıfta şeyi söyleyeceğim aslında hani Kıbrıs Harbi'nde yakıt vermedi Amerikalılar ya onu söyleyeceğim ama arada kendimi meth met ediyorum böyle işte Allah'a affetsin. Efendim füzeyi anlattı, anlattı hoca binbaşı ondan sonra anlayan var mı dedi sınıfa e, sınıfta hepsi yüksek tahsilli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 Şöyle baktım sınıfa, sınıfın kenarında, kimse kalkmadı. Adam başladı alay etme. Ya dedi, siz yüksek tahsillisiniz değil mi dedi. Kiminiz yüksek sistem kiminiz yüksek ticaretten, kiminiz bilmem nereden, bilmem nereden mezunsunuz. Hepiniz yüksek tahsildesiniz değil mi, bilmem ne filan. Şeye başladı, alaya başladı. hakarete başladı. Yok mu bunu anlatacak?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 Açsın falanca sayfayı, bak şunu şöyle tercüme etmiş, yanlış. Açsın falanca sayfayı yanlış. Yani Farsça metni İranlı anlayamamış. Anlayamadığı için de Türkçe'ye tercüme edenmemiş. Tercüme kusuru değil. Ana metni, teksti anlayamamış. Ben hatalarını çıkartıyorum. Yani böyle doktora tezi olmaz dedim. Tabii doktora yaptırtan şahıs, ötekisi bir tanesi, böyle kıpkırmızı oldu. Çünkü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 Ben Hacı Bektaş Veli ile ilgili bir tez hazırladım. Her Hacı Bektaş şenliğinde başı geçiyor, gazetelerde yazılıyor ve benim şeyime çalışmama atıfta bulunuyor. Bunun için söylüyorum. Beni affedin. Kendimi övdüm. Allah da affetsin. Kusurumu bağışlasın. Efendim. Onun lütfuyla oluyor bu. Ben bunu şunun için söylüyorum. Müslüman mahir olmalı, alim olmalı.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 Balık balık çıkar mı? Böyle yalan olur mu? Bir yumruk vurdu, tankı nakavt etti diye birisi yazsa kim inanır? E, i̇nanmayız, inanmayız o halde tedbir alalım. Tank yumrukla tekmükle yıkılamayacaksa biz de tankı fenle ilimle efendim veya daha başka şekillerle adam füzeye.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 Elektrik fakültesine falan girmişti ve mühendis olmuşlardı. İmamatlı teknik insan oldu. İmamatlı vali oldu. İmamatlı efendim doktor oldu. İmamatlı avukat oldu, hukukçu oldu vesaire oldu. Deli oluyor karşı taraf. Çıldırıyor. Kuduruyor.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 Vâiz bunu bana söyledi. Hocam dedi, kahrolduk, mahvolduk dedi. Sanki dedi, valiyi diyen işleri başkanı yapsalardı daha iyi olacaktı. Ötekisini de ilerici vali yapsalardı daha iyi olacaktı. Dedi. Benim konuştuğum vâiz. Böyle valiler yetişti. Allah razı olsun. Şimdi onları tasfiye etmeye çalışıyorlar. Her yerden onları, efendim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 Sevdiği kul olmayı nasip eylesin, tevfikine rafik eylesin. İki can hepinizi aziz ve bahtiyar eylesin. <susuk> Sübhaneke lâ ilme le illâ mâ allamtenâ. İnneke ente'l al alîmü'l rabbil izzeti. Âmme yasıfun cümüğü, ve selâmun ale'l cemî'il enbiyâ ve'l ve âli kullin ecmeîn. Ve'l hamdülillâhi rabbil âlemin. El Fatiha. Yemeği burada mı yiyelim, efendim? yoksa yemeği burada mı yiyelim, yoksa şeylerden, e, yiyelim? Nereden gelecek yemek? Şu anda geldi. Ee, tabi siz yazın şeyler zikirden sonra dediğiniz için bekliyorlar tabi arkadaşlar. Zikri yaptık işte bu zikir bazı da zikirdi. Evet. Ne yapalım? Yemek gelince hatta yasanın farzından bile başlarız. Çünkü öyle değil mi hocam? Gülüyor bunlar. Aşağı ile işe bir araya gelince hangisi takdim edilir? Ben de umum var önce çizgirde mi onu kandıracağım? Tamam. Gitiririm.